Hayırlı Cumalar Bugün 22 Aralık 2017 Rabbimiz Nâhz Suresi 90. Ayette İnnallâhe ye'muru bil adli ve lihsâni ve i'tâ izîli kurbâ ve yenhâ ve yenhâ anil fahşâi vel munkâri vel bâghi ya'izukum le'allekum tezekkerun muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya karşı cömert olmayı emreder Hayasızdı, Kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor, buyuruyor. Yine Bakara Suresi 195. ayette ve en figu fi sebilillah, walla tulku baidikum ila tahluka, muhsinu, inna Allah yuhab almuhsinin. Allah yolunda. Harcama yapınız, infak ediniz. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. İyilik ediniz. Hiç şüphe yok ki Allah iyilik edenleri sever buyurmaktadır. Bugün 22 Aralık 2017. Rabbim işlerimize ve kazançlarımıza bereket ihsan eyle. Kalplerimize merhametini ilika buyur. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi Hayırla meşgul et Senin haklarına Ve kullarının haklarına riayette Bizleri muvaffak kıl Hastalıktan Borçtan Beladan Afetten Zilletten Fakirlikten Hakirlikten Beri eyle Hayırlı bir ömür bizlere bağışta bulun Ey merhametlilerin en merhametli olan Rabbimiz! Ey yardımı her zaman en güzel surette imdada yetişen ve onun yardım ettiğine hiç kimseye kalip gelemeyen Allah! Ey bütün hayır kapılarını açan, bütün varlıkların ayrı ayrı suretlerini en güzel şekilde yaratan, ve her hayır, ve bereket, ve fetih, ve başarı, O'nun en güzel mertebedeki rahmetinin tecellisiyle meydana gelen Allah, Ey kendisini zikredenlere, ananlara, rahmetinin en güzel cilveleriyle cevap veren, Ve gayb alemlerinin en hayırlı meclislerinde, onları anmakla şereflendiren, ey hamd edenlerin hamdlerini, en hayırlı surette mükafatlandıran, ey hadsiz ve çeşit çeşit, ve lezzetli ve tatlı rızıkları, umulmadık yerlerden zamanında yetiştirip, yüz binlerce mahlukatın her birine, ona layık ve onu memnun edecek bir surette, ve en güzel şekilde veren ey her şeyi en güzel mertebede düzenleyip hüküm veren ey ihsanından daha büyük bir ihsan olmayan sen eksiklikten ve ortaklıktan uzak ve mukaddesin senden başka ilah yok ki bize imdad etsin el aman yarab El aman. Bizleri ilimdeki kibir ve gururdan, ibadette riya ve gafletten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, senin rızanından söz edip gazap arkasından koşmak ne acıadır. Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür gaflet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda bizi kendi kavrayışımızın darlığıyla baş başa bırakma. Akıllarımızı hata ve sürçmelerden, nefislerimizi isteklerin baskılarından... Gönüllerimizi de heva ve heveslerin öldürücü oklarından uzak eyle. Allah'ım bugün bize bahşettiğin bir gün daha 22 Aralık 2017. Efendiciğimiz Hz. Muhammed'imizin senden istediği her türlü hayırı senden istiyor. Yine sana sındı her türlü kötülükten ve şerden sana sığınıyoruz. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle Kalplerimizi birbirine ısındır Vicdanlarımıza genişlik ver Bizi muttakilerle beraber eyle Bizlere çıkar yolları lütfeyle Allah'ım Ey çaresizlerin çaresi Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur Ama bizim ihtiyacımız çoktur bütün dileklerimizi kabul buyur Allah'ım Ve bunların kabulünü vicdanlarımıza duyur Yüreklerimize hissettir Aç ve yalnızlıkla tir, tir titreyen Kalplerimizi iman ile doyur Hakiki iman Güzel bir ahlak Şükredici bir kalp Zikredici bir dil Kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür Çok hizmet etmeyi kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun işler yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste iman ve tövbeyi nasip eyla Allah'ım. Ya Rab, bugün bize lütfettiğin günlerden bir gün, 22 Aralık 2017, mübarek bir cuma. Ya Rab, riyadan, nifaktan, her türlü hastalıktan, kazadan beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanların galip gelmesinden, kötü huyudan, kötü ahlaktan, bidat işlemekten, delalete düşmekten, ihlatsız, samimiyetsiz amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru Allah'ım. Allah'ım işimizde, gücümüzde, iyilerle bizi karşılaştır. Nimet'i takdir eden, gayrete şükrü bilmeyen, teşekkürü unutup nefsine tapan, gurur ve kibrini ziyadeleştirmiş olan insanlardan bizi koru. Dilinde, evliya amelinde eşkiye olan, Yazısında alim hakikatte cahil olan, gönle hüzün katan, hayata fesat bulaştıran, görüntüsü ruhu daraltan mahlukun cümlesinden biz muhafaza eyle. Bugün 22 Aralık 2017 Cuma. Kaç Cuma'mız daha var bilinmez. Sevdiklerimizle beraber hayırlı uzun ömürlerle bizi şereflendir. Amin. Amin. Amin. Mekke'deki gibi amin, Medine'deki gibi amin, Kudüs'teki gibi amin, amin.